على على على كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم غسل السائر جسده بشقى بالرواية ثم يفيد على جلده كله أي عليه الصلاة والسلام بطن وجود نصو إلى اسلطانا دائر بو اكي حديثة imam Bukhari ile imam muslimin rivayet ettikleri bu iki hadiste a.s.v usul abdesti aldığı zaman, bütün vücudunu ne yapıyor? Islatıyor, ey su ile bütün vücudunu kapsıyor. Ve demiştik ki, bundan önceki dersimizde, yani, birazcık kuru kalırsa, abdesti olmayacağı gibi usul de olmayabilir. Onun için, usulde ve abdeste, kişi geldiği kadar, kendini suyla kapsadıktan sonra ovalaması daha uygundur. Her ne kadar alimler demişler ki ovalamak çoğunluk çoğunlukta olan alim demişler ki ovalamak vacibi değildir. İmam Malik rahimeullah ile İbn Huzeyme demişler ki ovalamak gusülde ve abdestte vücudu ovalamak vaciptir demişler. Dolayısıyla bu nedir? Müteber bir ihtilaftır. O zaman gerçek mümine yaraşan şey nedir? İhtilaf müteber ihtilaflarda devamlı en efdalını Sečmek. Ve buna azimet diyorlar alimler. <gülüyor> Onikincisi ise El-Guslu bis-sa'i, bis-sa'i ve nehvihi. as bundan önceki dvesteljimizde değinmiştik kaç kilo olduğunu Kim bize söyleyecek? Veya kaç litre? 2,5 kilo. Evet. 2,5 ve Alimler diyorlar ki ihtiyat babından en eflalı 3. Yani nerede? Ey fitrede. Fitrede yani oruç fitresinde kişi fitresini vereceği zaman biliyorsunuz sahih görüşe göre para vermek caiz değildir. Sahih görüşe göre insanların yiyeceği kuddan yani yemeklerden vermektir. Ama bu Hanife rahimeullah ve onun çizgisinde olan bazı alimler demişler ki para vermekte bir beis yok. Hatta Mısır'da, Ezher Üniversitesi oy birliğiyle diyorlar ki, Ramazan'ın birinci günden itibaren bu fitre verilebilir diye fetva vermişler. Süüdi Arabistan'daki büyük halimler buna reddi olarak, bunlara reddi olarak dediler ki, kesinlikle bu fetva ile herhangi bir, Kur'an'dan ve sünnetten herhangi bir delil yok. Ashabtan veyahut da tabiinden, etbat tabiinden de delil yoktur. Diyorlar ki bu Mısırların hücceti de veyahut da Ezher'in hücceti şu diyorlar ki Ramazan geldiği zaman birçok insan fakir olduğundan dolayı ihtiyacı ol, ihtiyacını karşılayamayacağı için ister akşam yemeklerinde ister suhurda o zaman zenginler fitrelerini verseler bu fakir olan insanlar bu ay içerisinde hiç olmazsa oruçlarını efendim işte güzel bir şekilde geçirmiş olacaklar. Mesela o değil yani mesele nedir? Buradaki mesele Demiştik ki ibadetler tevkifidir yani delile dayalıdır. Ali ve vesselam'ın sünnetine burada sahih bir sünnet var. Sahih sünnetin varlığında demiştik ki iştihat kesinlikle, iştihat ve kıyas batıldır. Burada bir ittifak var alimler arasında. Delilin varlığında iştihat ve kıyas batıldır. Hiç kimse kıyas yapamaz delilin varlığın. Dolayısıyla burada e fitreleri verme konusunda ve vesselam bizzat sahih hadisler var. O zaman için işte Temirden ondan sonra e, buğdaydan, ondan sonra akıt dedikleri bu yoğurttan kurutup dedikleri e, Hani çorbalara katıyorlar böyle beyazımsı bir şey. Kurutulmuş He Kurutulmuş yoğurdu. Onlardan vermişler. Yani o zaman o dönemde Müslümanların yiyecekleri. Bu dönemde de alimlerimiz diyorlar ki şu anda insanların en çok yediği fakiriyle zenginiyle beraber en çok kullandıkları şey nedir? Pirinçtir. Dolayısıyla bu dönemde de pirinci tercih ediyorlar. Ve burada <gülüyor> İbn Üsemir rahimeullah diyor ki, ihtiyaten diyor, 2,5 değil 3 kilo çıkarmak en uygundur. Ha o zaman burada eğer 1 saat, 1 saat 3 litre ve da 3 kilo ise alimler demiştir ki, Hz. Aleyhisselam'ın kullandığı kullandığı sudan fazla kusu kullanmak israftır. israftır. israfın zıttı nedir? Haramdır. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar abdeste ve gusulde elinden geldiği kadar duşu yukarıdan açmayıp bir kovada veyahut da bir leğende bir leğeni su doldurup o sudan yani ihtiyacı kadar ne yapar guslünü alır.